Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir kısmı bir gün ya da bir günden az dediler. Diğerleri de şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş parayla kente gönderin de baksın, şehir halkından hangisinin yiyeceği daha temiz, ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik davransın da dikkat çekmesin ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.''